Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala rasulena muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'dı. Kardeşler, Esma-ül Hüsna bu hafta üç isim göreceğiz. El Cebbar, inşallah El Veli ve El Mevla. İkisi aynı kökten türeme. Cebbar farklı. Cebbar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın ismi olarak bir kez geçiyor sadece. O da Haşr suresindeki 23. ayette. Huvallahu lezî la ilâhe illâhû el-melikul kuddûsus selâmul mü'minul müheyminul azîzul cebbarul mütekebbir subhanallâhi ammâ yüşrikûn. O Allah ki ondan başka ibadete hak sahibi mâbıd yoktur. O meliktir. Yani hükümdardır. Kuddüstür dokunulmaz, mukaddestir, selamdır, selamet verendir, mü'mindir, güven verendir, müheymindir, işleri idare edendir, koruyan, muhafaza edendir, azizdir, mutlak güç sahibidir, cebbardır, e, cebbarda birkaç anlam var ama en yaygın olanı kullarını dilediği şeye zorlayandır, mütekebbirdir, kibriya, büyüklük sahibidir, Allah şirk koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir, ayetin meali. Sözlük anlamı az önce söylemeye çalıştık. Bunun kökü cebir aslında. Cebbar, cebir işini çok fazla, çok iyi, mükemmel derecede yapan, o sıfatlara sahip olan manasında ziyade mübalağalı isim faid. Cebir bir kimseyi bir işe zorlamak demek. Yani zorla, isteği dışında, iradesi dışında yaptırmak, o sultaya sahip olmak demek bilinen, en çok kullanılan manası bu. Ve başka manası El Cebbar'ın büyük, muazzam, kuvvetli uzun manalarına geliyor. allah Teala da bunu Maide suresinde İsrailoğullarının diliyle dile getiriyor, zikrediyor. Orada diyor ki Galiu ya Musa inne fihâ kavmen cebbârin. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına, Firavun ve ordusundan kurtulduktan sonra Kudüs'e girin Kudüs'teki kavmi yeneceksiniz. Galip olacaksınız. Orası size aittir diye. Allahü Teala'nın vaadini beyan ettiğinde onlar diyorlar ki ey Musa orada cabbar böyle çok güçlü muazzam güce sahip iri yarı efendim uzun boylu bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadan biz oraya girmeyiz diyorlar. Burada cabbar diye geliyor. Yani o kavim tefsirlerde geliyordu. O kavim İsvele olana göre böyle iki kat, üç kat daha iri cüsseli, kuvvetli bir toplulukmuş. Cebbar böyle muazzam büyüklüğe sahip, uzun boylu, iri manevallara da geliyor. Hatta uzun ağaçlar için Cebbar atışçacarı da diyorlarmış Araplar. Yani ağaç uzun boylu oldu, oldukça uzadı manevallara da geliyormuş. Bir de Cebbar kırıkları onaran manevalara geliyor. Kırık şeyleri düzelten hastalıklara şifa veren, ihtiyaçlara karşılık veren manasına da geliyor. Bundan dolayı cebbar kelimesinin üç tane sözlük anlamı vardır diyorlar. Üç tane. Birincisi muhatabın kendisi dışında o cebir sahibinin onu zorlaması. istediğini ona yaptırıyor bir halde olması. Öyle bir zorlayıcılık özelliğine sahip olması. Birincisi. İkincisi kırıkları onaran ve zenginleştiren, ve refah veren, genişlik veren alanda, bir de kuvvetli ve yüce olan, muazzam bir olan manalarına geliyor. Sözlük manası. Allahu Teala için kullanılan manaya gelince İmam Taberi Rahimahullah kırıkları onaran kısmını tercih ediyor. O manayı Yaratılan işlerin ıslah eden, isteklerine karşılık veren manalarda kullanılır diyor tefsirinde. Ya muhatta bi da aynı manalarda kullanıldığını söylüyor. İnsanların fakirliklerini gideren, rızık ve menfaet sebepleri hususunda kullara kafi gelen manalarındadır diyor. Bir de ikinci bir manası olarak da Arapların kullandığı manaya uygun olarak cepar yarattıklarının üzerinde yüze bir makamda, yüze bir yerde bulunan manasına gelir diyor. İbn Kayyim rahimehullah da Muhammed bin Kaabel Kuzeyni Cebbar ismi hakkındaki görüşünü aktarıyor. Dilediği şeylere kullarını icbar eden, mecbur tutan bir de mutlak güç, kuvvet sahibi anlamına gelir. Ne demek kulların üzerinde icbar sahip olan, kullarını zorlayan kullarına ne dilerse kullarını kabullenmek zorunda, reddedemezler. Yani Allah bir kulu erkek yaratmak isterse ayakırıcı olmaz. dişi olma şansı, imkanı Gücü yok. Uzun boyu yaparsa kısa olma imkanı yok. Sarışın yaparsa esmer olma imkanı yok. Zengin yaparsa başka birilerinin onu fakir yapma durumu yok. Ancak Allah fakirleştirir. Bunun gibi kullar hukuk hususunda Allah ne dilerse kaçınılmaz gerçekleşir. Hukuk olur. Bu cihetten Allah cebbardır. allah Teala'nın cebbar oluşu takdirlerindedir. Yoksa şer'i kurallarında değildir. Ne demek bu? Cebriye diye bir fırka var. Müslüman mı bunlar? Bunlar diyorlar ki Allah kullarına cebbardır. Kullarını zorlar. Yazdığı takdiri başlarına getirir. Onları zorlar. Dolayısıyla kul yaptıklarından sorumlu değildir diyor. Niye Allah zorluyor çünkü? Allah zorluyorsa kul o zaman sorumlu olmaması gerekir diyorlar. Bundan dolayı onların isimleri Cebriye. Kullar sorumlu değildir diyorlar. Çünkü Allah zorlar. Şimdi sen bir adamın kafasına silah dayar da şunu yapacaksın dersen o kimse bunu yaparsa can korkusundan dolayı sorumlu olmaz. Dinde de böyledir. Allah Azerbaycan'da eee icbar edilen zoraki bir şeyler yapmak zorunda bırakılan kullardan sorumluluğu kaldırmıştır. Onun örneği Ammar bin Yasir radıyallahu anh annesini ve babasını öldüren müşriklerin Yaptığı eziyetten, gözünün önünde onları katletmelerinden dolayı korkuyor. Genç daha o kafirlerin küfür sözünü, terkin ettiği küfür sözünü söylüyor. Bundan da pişmanlık duyuyor. Aleyhisselatü Vesselam'a bunu dile getiriyor. Ya Resulullah böyle böyle oldu diyor. Genç daha, annesi babası gözünün önünde öldürülmüş. Onun üzerine o zaman senin kalbin nasıl olur? Yani o sözü söylerken senin kalbinde bu sözü söylüyor muydu? Onayılıyor muydu yoksa aksi bir görüşse miydi? Kalbim imanla dop diyor. O zaman bir zarar verilmez sana, aynı şeyi yapalıysa sen aynı şeyi yap diyor. Yani onların seni zorladıkları, ölümle tehdit ederek zorladıkları küfür sözünü söyle, bu sen bir sorumluluk taşımazsın, bu mazursun diyerek Allah-u Teala da onunla ilgili bir ayet indiriyor. Allah kullarını zorlar. Neye zorlar? Takdirine zorlar ben mavi göz olmak istiyordum yeşil göz olmak istiyordum ama Allah beni göz yapmış işte Allah ne dilerse öyle yapar Allah beni güzel konuşan fasih birisi yapmamış ben peltek konuşan konuştuğunu insanların anlamadığı birisiyim Allah böyle yapmış Allah takdirini kullar üzerinde cereyan ettiriyor bunu zorlar ve kullar bunu yapmak zorunda ama şer'i husus Allahu Teala kullarını zorlamaz Gerek kitabına gerek Resulünün diliyle hükümlere beyan eder. Hükümlerine uyan kimselere mükafat vaat eder. Hükümlerine aykırı davrananlar cezale tehdit eder. Sonra kulu iradesiyle tercih ile baş başa alır. Kul kendisi tercih eder. Cebriye'nin hata ettiği kısım burası. Kulun iradesini yani tercih edebilirliğini yok saymışlardır. Halbuki kul kendisi tercih eder. İtaate yönelmeyi de kendisi tercih eder. İsyana yönelmeyi de tercih eder. Kıyamet gönlü hiç kimse Allah'ın yazgısını bahane göstererek sen benim küfrümü, kafirliğimi kaderde yazdığın için ben kafir olum diyemez. Çünkü insandan kendi elindedir bu tercih. Allah'a doğru bir yol tutanı Allah hidayet eder. Allah'ın yolundan sapanları başka yollar arayanları da Allah saptırır. Payın Allah'tır ama kul kendi eylemlerine tercihlerine sorumludur. Bu usta Allah Teala hiç kimseyi zorla dine sokmaz veya zorla dinden çıkartmaz, cehennemlik yapmaz. Kulun kendi tercihine bırakır. Yani Allah'ın azze ve celle'nin cebbar oluşu takdirlerindedir. Kulun tercihlerinde değildir. Bakın nasıl buyuruyor Allahu Teala. Kef Suresi'nde 29. ayet. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ اِنَّا عَتَتْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَ قُلْهَا Diyor ki, de ki, Hak Rabbimdendir. Her kim isterse iman etsin, kim de isterse inkar etsin, kafir olsun. Yani burada, hakkı beyan eder allah Teala, ayetin içeriği bunu anlatır, iyi, kötüyü ortaya koyar, iyiye teşvik eder, telkin eder, Ondan sonra kul tercihiyle bırakır. Kul harama yönelecekse kendi tercihiyle yönelir. Helale yönelecekse kendi tercihiyle yönelir. İtaate yönelecekse kendi tercihiyle yönelir. İsyana yönelecekse kendi tercihiyle yönelir. Dolayısıyla kul burada artık sorumludur. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُكْمِينَ Her kim dilerse iman etsin. Hemen Şah فَالْيَكْفُرُ Her kim dilerse küfresin, inkar Allahu Teala hayatı ve ölümü de kim iyi işler yapacak bu ortaya çıksın diye varım. Kim iyi şeyler yapacak? Kim kötü şeyler yapacak? Kim Allah'a doğru giden bir yol tutacak? Kim Allah'tan yüz çeviren yollara sülük edecek? Bunu ortaya çıkartmak için hayatı bölümü yaratmıştır. Ayette de geldiği gibi. Dolayısıyla kardeşler Allah'ın cebbar oluşu sadece takdirlerindedir. Yani külli irade dediğimiz kısımdır Allah'ın cebbar oluşu. Külli irade. Yani kulun hangi anneden babadan hangi coğrafyada, hangi tarihlerde, nerede dünyaya geleceğini tercih hakkı yok. Allah cebbardır, bunu takdir eder. Ama kul nereye yönelicek? Bunu kendisi tercih eder. Bu da cüz'i irade dediğimiz kısımdır. Külli irade, iradenin, isteğin, dilemenin tamamı cüz'i irade kulun sorumlu olduğu kısımdır. Allahu Teala hiçbirimizi sen niye peygamber zamanında yaşamadın da 20. asırda 20. asırda yaşadın diye sormayacak. Sen niye müzekkelisin de mühendis değilsin diye sorguya çekmeyecek? Veya sen niye uzun boylusuna kısa boylu değilsin diye sorguya çekmeyecek? Sormayacak. Ya onun takdir ettiği, cebrettiği zorladığı hususlarla ona doğru yol edindik mi? Yoksa terk mi ettik? Sırt mı çekebilik? bizi sorguya çekecek. Bu kısımdan dolayı Allah'u Teala'nın cebbarlığı mutlak manada değildir. Sadece takdirleri <gülüyor> Şeyh Sadır Rahimullah da El Cebbar isminin manası üçünü de içerir diyor. Yani hem yüceler yücesidir, karşılık olmaz bir mutlak yüce sahiptir, hem de kırık kalpleri onarır, aciziyet içerisinde güçsüzlere ve kendisinden sığınanlara destek olur. Bu cihetten Allah Cebbar'dır. Üç manayla içerir manadadır. Yani onun Cebbar ismi diyor. Allah alem doğru ona isabet olan bu. Çünkü bunların üçünde de delili var. Allah Cebbar'dır, yüceler yücestir. Mahlukatın hepsinin üzerinde ve makam olarak, mevki olarak da yücedir. Kırığı onarır insanlar kırık kalplerle efendim ihtiyaç sahibi olarak ona yönelirler. Allah da onların işlerini düzeltir, ıslah eder, onlara destek olur. Bir de takdirinde kullarını zorlar. Ancak bu zorlama onların tercihlerini engelleyecek bir boyutta değildir. Üç tane mana varacak. Bir, büyük, ulaşılmaz, yüce manasında. İki, kulların sığınmasına karşılık onların ihtiyaçlarını gideren kırık katlarını onaran işlerini ıslah eden. Yani. Üç, takdirinde zorlayan. Kulların onun takdirini boyun eğmek zorunda olduğu yüce varlıktır. Allah cebbar ismi. Ancak bu cebbarlık sadece takdirde kalmakta. Kulun tercihlerinde bir etkisi olmamaktadır. Yani kul hiçbir şekilde Allah tarafından hidayete zorlanmaz veya küfre zorlanmaz. Bu tamamen kulun kendi tercihidir. Peki bu isme iman edersek bunun etkisi nedir? Ne olmalıdır? Allahu u Teala'yı tazim etmek gerekir. Cebbar ismiyle. Çünkü biz başımız sıkıştığında, daraldığımızda ona müracaat ederiz. Kırık kalple ona yöneliriz. Bozulan işlerimizin onun düzeltmesini isteriz. O cebbardır takdir etmiştir. Dilediği gibi takdir etmiştir. Ve ayetinde de beyan ettiği gibi, Resulü aleyhissalatü işaret ettiği gibi, bizi güzel yaratmıştır. Ahsenü takvim üzere, ayette geldi. Ahsenü takvim en güzel şekilde yaratmıştır. Aleyhissalatü vesselamın üzere de, ahsen tehalgı yaratan işimi güzel yaptın. Ahseni hulügeyi, ahlakında güzelleştirdi diye dua ediyordu. Allah cebbar sıfatıyla bizleri dilediği gibi yaratmıştır ve bu denemesi güzel olmuştur güzel yaratmıştır. Mahlukatın en şereflisi olarak güzel yaratmıştır. Cebbar olan Rabbimiz Azze ve Celle. Bunu bildiğimiz zaman onu tazim etmek gerekir. Ondan kopmak, hidayet ve muvaffakiyeti ondan talep etmek gerekir. Ona tevekkül etmek gerekir. Çünkü kulların işlerini evirip çeviren sadece olur. İkinci bir etkisi cebbar olan yani kullarına karşı zorlayıcı olan her istediğini yaptıracak olan Allahu Teala ise o zaman dünyada cebarlık, ceberrütlük, senin mütekebbirlik olmaz. Müslümana yakışmaz. Cebbar sadece Allah'tır. Allah'a mahsustur cebarlık. O zaman kul bunun zıttı olarak Allah'a karşı tevazu göstermeli, aynı zamanda kullara karşı da tevazulu olmalıdır. Allah için övgü anlamına gelen kemal bir sıfatı olduğu için Cebbar ismi Allah'tan başkasına da konulmaması gereken bir isimdir. Cabir ismi de cebreden zorlayan manalarına gelir. Cebbar ondan daha fazla bu iş yapan, daha fazla bu hasletlere sahip olan manalarında Aleyhisselatü Vesselam cabir ismini değiştirmiyor. Dolayısıyla cabir ismi konulabilir. Değiştirmesi gereken bir isim olsaydı muhakkak Allah'ın Resulü Aleyhisselam onu değiştirirdi. Ama cebbar ismi en yüksek mertebede buna gücü yeten manasında Allahu u Teala'ya mahsus olduğu için cebbar ismini Kullara koymamak gerekir. Zaten cebbarlık Allah-u Teala için kullanıldığında güzel bir manası var. İnsanlar için kullanıldığında kötü bir manası var. Zorlayan, zorba, acımasız, merhametsiz maniyalarına geliyor. Cebbar. Kullar için kullanıldığında, katlar maniyalarına geliyor. Hep öyle kullarına gelmiştir. Mesela Allahu Teala, ve mâ yente aleyhim cebbar. Kaf suresinde. Sen onların üzerine bir cebbar değilsin, zorlayıcı, zorba değilsin, zorla onları hidayete girdirmekle mükellef değilsin. Herkes abi başka ayette, keda aliketybe Allah ala kullu kalbi mütekabirin cebbar buyuruyor Allahu Teala. Mümin suresinde Allah cebbar olan yani zorba, mütekabir her bir kalbi mühürler. Cebbarlık kötü bir şey insanlar için kullanıldı zaman. Sadece allah Teala'ya layık olan değerli sıfatlardan birisidir. Cebbar ismi. Ruhay-ı hadisinde cennet ve cehennem münakaşa ediyorlar. Tartışıyorlar. Cennet diyor ki şikayet ediyor. Niye hep bana zayıflar, garibanlar geliyor diyor. Cehennem de diyor ki niye bana mütekebbirler, ceberrütte geliyor diyor. Cebbarlar geliyor diyor. Yani ikisi de gelenlerden şikayetçi. Cennet istiyor ki böyle makam mevki sahibi zengin böyle kodoman tipler de gelsin. Cehennemde ya hep böyle büyükleneler, münasız zorbalar geliyor. Biraz garibanlar gelsin de temenniye demek ki. Allahu Teala ikisini de teşkin ediyor. Diyor ki cennete sen benim rahmetimsin. Ben seninle dilediğim kullanım rahmet ederim, merhamet ederim. Mükafatlandılar. Cehenneme diyor ki sen benim azabımsın. mısın? Zorbalara, kendim seni hak edenlere ben seni azap ederim. Ceberrutluk, cebbarlık iyi bir şey değil. Zaten bizim dilimizde kötü manaya geliyor. allah Teala'nın cebbar isminin manalarından birisi de muhtaçlık halleri kendisine dile getirildiği zaman onun ihtiyaçlarını gideren, kırık olan tarafları onaran manalarına geldiğinden dolayı kul ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye yönelir. İhtiyaç duyduğu zaman ey cebbar ihtiyaçlarımı gider bana ikramda bulun sıkıntılarından bertaraf etmeyin diye dua eder allah Teala'ya. Bu meyanda olmak üzere, sünemlerde gelen bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki secde arasında şöyle bir duada bulunuyor. İki secde arasında yapılacak iki tane zikir var. Birisi, Rabbi'ye gafirli, Rabbi'ye gafirli iki sefer. İkincisi de Allahümme gafirli, verhamni, ecburni, ver ve be afini, vehdini, verfa'ni. Yedi şeyi söyledi. Onların içerisinde konumuzla alakalı okusun. Vecburni. Yani benim kırıklıklarım gider. ihtiyaçlama karşılık ver. Vecburni. Onun emri. Cebereden türenin. Yani ey Allah beni bağışla. Bana rahmet et. Benim ihtiyaçlarım gider. Beni yükselt. Derecemi yükselt. Beni hidayet et. Bana afiyet bahşeyle ve bana rızık ver. Beni rızıklandır. Manalarına geliyor. Bu uzunca Zikrin manası. Cebbar'la ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Kısaca de el-veli ve el-mevla isimlerine de değinelim. İnşallah aynı kökten türem olduğunu söylemiştik. Vela'dan türenme bunların ikisi de. Velayeli. Veli'yi Kur'an-ı Kerim'de 15 defa geçiyor. Mevla'da 12 defa geçiyor. Manaları aynı. Veli'yi sözlük manası olarak yakın olan, dost, düşmanın zıttı yani. Dost, efendim, destek veren, komşu, seven bu manalara günü Veli. Mevla da bu manada. Mevla'nın ilave olarak başka bir manası da azad eden, azabdığı kimselerin manasına da geliyor ama Kur'an-ı Kerim'deki allah Teala'nın ismi olarak kullanılan manada. Veli ile aynı. Veli, Mevla aynı manada. Nedir? Dost, destekleyen, komşuluk yapan, yakın olan, işleri yük üstlenen. Mesela yetimin velisi demek yetime bakan, yetimin işlerini yürüten. Dulun velisi demek dul kadının işlerini yürüten on ihtiyaçlarını gideren ona destek olan manalara gelir. Dost, yardımcı, destekçi, ahbap, seven manalarına gelen iki kelime. Örneklerine gelelim Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi 257. ayet. Allah veli yulledine amenu. Allah iman edenlerin velisidir, dostudur, destekçisidir. Yok recuhum min nur onları karanlıktan aydınlığa çıkartır. Vallahi alimun bi i'da'ikum Allah sizin düşmanlarınızdan hayirdir ve kefa billahi veliyya ve kefa billahi Allah veli olarak da yeter dost olarak nasir yardımcı olarak da yeter Nisa suresinde 45. ayet Alimran suresinde vallahu veliyul mu'minin diyor Allah Teala Allah müminlerin velisidir dostudur Yusuf suresinde ente veliyyi fi dünya ve ahira Yusuf Aleyhisselam söylüyordu bunu. Sen dünyada da ahirette benim veliimsin, dostumsun diyor Allahu Teala için. Herkese A'raf suresinde En teveli yuna lana ve ve ente hayrul ghafireen Musa Aleyhisselam'ın söz olarak geliyor. E, sen bizim velimizsin, dostumuzsun. Bizleri bağışla, bizlere rahmet eyle. Ve sen bağışlayanların, affedendenin en hayırlısısın diye Rabbimiz Aziz ve Celle'den niyaz ediyor, istekte bulunuyor Musa Aleyhisselam. Mevla'da 3 tane aktaralım 12 tane geçiyordu Kur'an-ı Kerim'de çok e, dile getirdiğimiz ayetlerden birisi Bakara Suresi 286. Ayar, son ayet ente mevlana fensurna alel gavmül kafirin sen bizim Mevlamızsın, dostumuz destekçimizsin, bize kafir kalma karşı yardım et Enfal suresinde 40. ayet Niyam ve'li Mevla ve nasir Allah ne güzel Mevla'dır. Ne güzel yardımcıdır. Mevla burada dost, sahip efendim destekçe manasında Muhammed suresinde 11. ayet Zalike bi ennallaha mevle alledine amenu ve ennel kafirine la mevla lehum İşte bu Allah'ın iman edenlerin mevlası dost olmasından dolayı ve kafirlerin de bir dostu olmamasından dolayı böyledir. diyor Allah Teala sözü bağlayarak. Yani Allah kimin iman edenlerin mevlasıdır? Veya iman edenlerin velisidir. Aynı manada. Sözlük manasını söyledik. Başkasının işlerini yüklenen, onun ilgilenen kimse de o kimsenin velisidir diyor. Yani bir kimseye dostum demekle veliyim demek aynı manaya gelir. Yani benim dostum, destekçim, işlerimi e, havale ettiğim ve bunları yapan, e, sırdaşım, bana yakın olan, bana omuz veren manalarınakidir. Allah-u Teala için de aynı şekildedir. Allah müminlerin destekçisi, yardımcısıdır. İbn-i Cerrahim Ahullahu, Bakara suresindeki e, Allah iman edenlerin dostudur. Ayetten açılarken bu, bu şekilde söylüyor. Allah iman edenlerin destekçisi, yardımcısıdır. Hakeza Nisa suresinde Allah veli olarak yeter. Ayetini izah ederken de düşmanlara karşı sizi koruyan veli olarak Allah yeter. Düşmanların sizi dininizden alıkoymasına engel olacak şekilde veli olarak Allah yeterdir diye izah ediyor. Evet Allah azze ve celle iman edenlerin velisidir yani destekçisidir, yardımcısıdır, arka çıkanıdır, destek olandır ve onların işlerini yürütendir. Allah iman edenlerin işlerini üstlenir. Ezzeccac'dan şekilde Allah destek olandır diyor. Nasıl küçük çocuğun işini velisi yani aile büyüğü yürütüyorsa Allah da iman edenlerin işlerini yürütür. Onların işlerini üstlenir diyor. Hatta bir de işi üstlenen yürüten yerine getiren manasındadır diyor. Bundan dolayı zaten biz kulut duasında dua ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan öğretmiştir. Biz ondan öğrendik duayı. Allahümmehdini fî men hedeyd. Ey Allah'ım hidayet ettiğin kimselerin içerisinde bana da hidayet et. Ve afini fî men afeyd. Afiyet bahşettiklerin arasında bana da afiyet bahşettiklerin Ve tevellenî fî men tevelleyd. Yani işlerini üstlendiğin veliye dindiğin kimselerin arasında ben de veli edin, dost edin ben işlerimi üstlen. Bitirin, konut duası. Ellerimizi açarak. Ve Beni de dost edin, veli edin, işlerimi üstlen. Yani işimi ben çekip çevirebilecek güçte değilim. Sen yapmazsan olmaz, sen destek olmazsan olmaz. Ancak senin desteğinle, muvaffak kılmanla, hakkı hakkı olarak göstermenle, hakkı bana sevdirmenle, bana muvaffakiyet başarı bahşetmenle olur diyoruz ve bu şekilde destek olduğun kullanan arasında beni de kat. Ben de o sevdiğin, razı olduğun dost edindiğin destekçi <gülüyor> olduğun kulların arasında eyre diye dua ediyoruz. Rabbimiz azze ve celle. Ye. Mevlamızsın derken daha de şekilde sana iman edenler var. Biz onların içerisindeyiz. Sana düşmanlık edenler var. Sen düşmanlık edenlere karşı bize yardımcı ol. Çünkü onlar senin dinine küfür ediyorlar. Biz senin dininin talipleriyiz. Dininin efendim mensuplarıyız. İman edenleriz. Onlara karşı bize Yardım et. Çünkü onlar senin Mevla'nın olmanı hak etmiyorlar. İman ettiğimizi iddia ederek biz bunu hak ediyoruz. Dolayısıyla sana itaat etmemizle, emir ve yasaklarına riayet etmemizle sen bize veli ol. inkar edenlerin ve isyan edenlerine senin düşmanısın. Bizi dost edin. Onlara karşı bize yardım et diyerek biz Bakara suresinde 286. ayette bu şekilde talepte bulunmuş oluyoruz. Evet. Bu iki ismi iman ettiğimiz zaman yani Allahu Teala'nın veli ve Mevla isminden iman ettiğimiz zaman bunun etkileri nedir? Ne olması gerekir? Kişi velisini sever. Dostunu, destekçisini sever. Allah da biz iman edenlerin velisi ise en çok onu sevmemiz gerekir. Bizim bu hususta sorunlarımız var. Yani Allah azze ve celle'yi sadece dille değil, hakiki manada kalpten gelen bir sevgili sevme hususunda Aynı zamanda bunun zıttı olarak Allahu Teala'nın azabından dünyevi güç sahiplerinden veya makam sahiplerinden korktuğumuzdan daha fazla korkmamız gerekir. Bu husları dille söylemenin dışında hakikaten kalpte özde olması gereken bir husus var. Bu husada kusurlarımız var. Diye düşünüyorum. Sevgi hususunda Allah'a azze ve yerde olmadığını düşünüyorum. Kalplerinizde. Korkma hususunda Allah Azze olması gereken yerde olmadığı kanaatindeyim. Allah'a şaala bu isimleri güzelce öğrenip, kavrayıp, özümseyerek onu hak ettiği yerlere yükseltebilmeyi nasip etsin. Çünkü Allah, Allah, Allah destekler, Allah kullarına kâfi gelir, sevdiği kulların işlerini yürütür, onun destekçisi olur, arkası sıra toparlar. Sabah evden çıktığımız zaman Bismillah tevekkeltü alellâh ve la havle ve la kuvveti illa billah derken eşimizi, çocuğumuzu, varımızı, mülkümüzü nimetlerin, Allah'ın vahşettiği nimetlerin büyük çoğunun orada bırakarak gideriz. Allah korur, kolları muhafaza eder. Arkamızdan iş çevirenlere, tuzak kuranlara karşı bizi muhafaza eder. Yapamadığımız, gözden kaçırdığımız, ihmal ettiğimiz şeyler arkamızdan çekip çevirir. Ve biz bunları görmeyiz. Allah Azze ve Celle'nin görünen nimetleri, Görünmeyen nimetlerin yanında çok az kısın işgal ediyor. Daha söyleyeyim mi Rahim? Allah Azze ve Celle'nin üzerimizde gördüğümüz, hissettiğimiz, farkına vardığımız nimetleri, görmediğimiz, farkına varmadığımız nimetlerin yanında çok az bir yere sahip. Görmediğimiz, fark etmediğimiz nimetleri çok fazla görmediğimiz için de hakkınca şükrünü eda etme yoluna gitmiyoruz. Allah bu basire sizlikten üzere kurtarsın. Allahu Azze ve Celle'yi veli ve mevla olarak bilip tanıdığımız zaman onun veliliğini yani dostluğunu, destekçiliğini kazanmak <gülüyor> için çaba sarf etmemiz gerekir. Bu da nasıl olur? <gülüyor> Salih ameller yaparak olur. Emrettiği işleri yaparak yasakladığı şeyleri terk ederek olur. Bakın bunu nasıl beyan ediyor allah Teala? Yunus suresi 62 ve 63. ayetlerde Ela inne evliya Allahi ne خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا İyi bilin ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülmezlerdir. Ne korkarlar, kaygılanırlar ne üzülürler. Allah'ın velilerine korku da yok, hüzün de yok. Peki Allah'ın velileri kim? amenu ve kanu يَتَّقُونَ Onlar iman edenler ve sakınanlardır. Allah'ın velisi kimmiş? sakınanlar. İman edip sakınanlar. Yani Allah'ın veliliği, veleyullah oluş, Allah'ın veli kulu oluşu tasavvuf anlayışındaki gibi sadece birkaç şeyha mahsus bir olay değil. İnsanları Allah'ın veli kulları ismini kullanarak sömüren bazı zihniyet var maalesef. Veya tasavvufa yönlendirip korkutan, tasavvufu telkin eden, tasavvufa zorlayan bazı insanlar var. Ne yapıyorlar? O şeyh efendim. Onlara bir sözümüz yok. Ama onların veli kul oluşu, onların dışındakiler veli olmayışı hususunda itirazımız var. Ayetlerle sabit olduğumuz ara. Onlar veli kul olabilir ama sadece onlar veli değildir. Allahu Teala'nın ayetlerinde geldiği gibi ima eden ve sakınanlar hükmünü daraltıp sadece A şahsıdır, B şahsıdır Allah'ın veli kulu demek Allah'ın kitabına karşı haksızlıktır. Fakat Allahü Teala velilerinin kim olduğunu ne iyi o bilir. İfade etmiş zaten kimmiş Allah'ın velileri evliya Allah. İman, i̇man edenler sakındır. Sakın. Kim iman etti, kim de hakkınca sakındı. İşte Allah'ın veli kudur. İşte onlara korku yoktur, üzüntü yoktur. Biz onlardan olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ama Allahu Teala öyle beyan ediyor. İman ettin mi? Sakındın mı? İttika. Neydi ittika? Sakınmak. Bir, emirleri yerine getireceksin. İki, yasaklardan sakınacaksın. İman ettin, yani kelime-i şehadeti getirdin. İslam dinini kabul ettin. imanın gereklerini kabul ettim dedin. İki, bunun gereği olarak emirleri yerine getirdin. Gücün yetince. Yasaklardan sakındın. Allah'ın velilerindensin. Ha ortada çıkıp da ben Allah'ın veli kuluyum demezsin. Ama Allahu Teala seni veli edinecektir dostenez edinecektir. Korkacağın bir şey yok demektir. Biz korku halinde oluruz. Bilmiyoruz çünkü akıbetimiz ne olacak? Olacak. Akıbetimizin sonunun ne olacağını bilmiyoruz ama iman ettik mi, ittika edip sakındık mı, Allah'ın velileri olmaya adayız demektir İnşallah. En'am suresinde 127. ayette de buyuruyor ki Allahu Teala ve bima Allah yaptıklarından dolayı onların dostudur yaptıklarından dolayı. Veli ve Mevla isimlerini iyi özümsediğimiz, kavradığımız, anladığımız zaman ne olacak? Ne yapmamız gerekir? Salih amellerle Allah'ın velilerinden olmaya gayret etmemiz gerekir dedik. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Allahu Teala buyuruyor ki: "Yaptıklarından dolayı Allah onların velisidir, dostudur." Yani Allah'ın dostu olup olabilmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. İman etmek sakınmak. Gücün yettiği kadar imanın gereklerini yap. Sakındığında Allah'ın velisi olmaya adaysın. Dolayısıyla velilere vaat edilen işler sana da vaat edilemektir inşallah. İşlerin hallediliyor. Kafirlere karşı destekçi oluyorsun. İnşallah ahirette de korku ve hüzünden güvende olacaksın. Böyleyiz. Allah'ın veli kuluyuz. Bize azap yok diye iman etmeyiz. Ama bunu talep ederiz. Ümit ederiz Allah'u Teala. Salih amel nedir? Emirler yapmak, yasakları terk etmek. Yasağı terk etmek salih ameldir. İçki içmemek, zina etmemek, kumar oynamak salih ameldir. Efendim namaz kılmak, tasaddukta bulunmak, ıslah-ı rahim yapmak, güler yüz göstermek, bu da salih ameldir. Evet. Aynı zamanda bu iki isme iman etmek, yani el ve el-mevla isimlerinde iman etmek, Allah'ın veli kullarına karşı da muhabbeti gerektir. Bu da İslam'da el- Vela velberâ di isimlerde çok önemli bir kaydedir. El -vela, Ne demek? El -vela, dostluk. El berâ uzak oluş. İki zıt şey. Yani sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Bu ettiğimizden, beri olduğumuzdan, uzak olduğumuzdan Allah için uzak olacak. İşte bu Allah'ın veli kullarını dost edinmek düşman edindiklerden, düşman edinmenin göstergesidir ve bu gereklidir. İmanın gerektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı kerimde diyor ki, kim Yahudi ve Hristiyanların dost edinirse nedir? O da onlardandır. Yahudi ve Hristiyanın dost edinen kimlenmiş denmiş? Olur. Onlar denmiş. diyor ki, kim bir kavme benzerse veya kim bir kavmi severse o da onlardandır. Yani bizim sevgimiz ve uzak oluşumuz Allah'ın sevmemizi istediği kimselere yönelik olacak. Uzak oluşumuz Allah'ın sevmediği kimselere uygun olacak. İşte o zaman Allah için sevmiş Allah için buğz etmiş oluruz. Bu da imanın gereğidir. İmanın en üstünü bu. Sevdiğini Allah için sevmek, buğz ettiğini Allah için budur. der. Allah Azze ve Celle bizleri Cebbar isminin gereğince kırık kalple ihtiyaç duyan gönülle ona meyledip sadece ondan istemek. İhtiyaçlarına, sıkıntılarını ona arz etmekle cebbar olan Rabbi Azze ve hakkınca Rab edinen, hakkınca ilah edinen kullarına atlasın. Herkese, el ve el isimlerine uygun olarak da Allahu Teala bizleri dost edindiği, işlerini üstlendiği, destek olduğu, işlerini toparlayıp hayırlı amellere muvaffak kıldığı, kendiler için korku ve hüzün olmayan Taifeden yaptı, kullarından yapsın Azze ve Cemle. Egoilu <gülüyor> Gavliha da ve Estağfirullah Rabbana aleyna ve aladimin min Rabbana ma la أَمَتَ مَوْلَانَا فِيَنْسُرُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ عَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِسْتَاغُ فِي رُّكَ وَأَتُوبِ إِلَيْكَ آخِرُ دَعْوَانَا اِلْحَمْدُ لِلَّهِ